Euzü billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve neûzü billahi min şururi enfisina ve min seyyate amalina. Men yehdihillahu felamudilleleh ve men yudlil felâhâdiyeleh. Ve neşhedü en la ilâhe illallahü vahdehu la şirikeleh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ama abad, fe inne estağal hadithi kitaballâh. Ve hayral hüdü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhdesatuha ve külle muhdesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalaletin fînar. Şüphesiz hamd Allah'adır. Ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden O'na sığınırız. Allah azze ve celle kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırırsa ona da kimse hidayet edemez. Şehadet ederiz ki Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. O şeriksiz olarak birdir ve yine şehadet ederiz ki Muhammed aleyhissalatu vesselam onun kul ve rasulüdür. Selam onun ehline, ashabına ve kıyamete kadar onun sünnetine sarlıp tabi olanların üzerine olsun. İbadetlerden sonra Allah subhanahu ve teala bize Kendisini zikretmemizi emretmiş ve zikredenleri övmüştür. Bunun karşılığı olarak da büyük sevap vaat etmiştir. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 103. ayetinde Artık namazı bitirdiğiniz zaman ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzereyken Allah'ı anın buyuruyor. Yine Bakara suresinin 200. ayetinde Hac ibadetinizi bitirince Allah'ı atalarınızı andığınız gibi Hatta daha kuvvetli bir anışla Anın zikredin Bakara 198'de Hac esnasında Rabbinizden rızık istemenizde herhangi bir Günah yoktur Arafattan indiğiniz zaman meşair haramda Allah'ı zikredin Bunun gibi birçok Ayette Allah Azze ve Celle Kendisini zikretmemizi Emretmiş Bunun mükafatını bildirmiş Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Teşrik gün teşrik günleri bayramlarda tekbirlerin getirildiği günlerde yemek, içmek, Allah'ı zikretmek günleridir buyurmuştur. Yine duaların en hayırlısı Arafat gününün duasıdır. Benim söylediğim ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en hayırlı şey şudur. Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. Birdir, ortağı yoktur, mülk yalnız onundur, hamd yalnız onadır ve o her şeye kadirdir. Bunu Tirmizi ve İmam Malik rivayet etmişler. La ilahe illallah zikirlerin en faziletlisidir. Bu kelimenin zikir çeşitleri arasındaki yeri çok büyük olduğundan manası ve şartları bilinip gereklerinin yerine getirilmesi gerekir. Bu kelimeyi sadece dil ile söylemek yeterli değildir. Allah azze ve celle'den bizi ve sizi la ilahe illallah'ın manasını bilenlerden, gizli ve açık bütün hükümlerini yerine getirenlerden ve ona bağlananlardan kılmasını diliyoruz. Müslümanlar her gün la ilahe illallah kelimesini ezanlarında, kametlerinde, hutbelerinde, konuşmalarında defalarca söylerler. Şehadet kelimesi, yer ve göklerin kendisiyle kaim olduğu, bütün mahlukatın onun için yaratıldığı, Allah Azze ve Celle'nin nebi ve rasullerini kendisiyle gönderdiği, kitaplarını onun için indirdiği, şeriatını onun için koyduğu bir kelimedir. Bu kelime, gereğince, yaratıklar mümin ve kafir, iyi ve kötü diye sınıflara ayrılırlar. Bu kelime, yaratılışın gayesi, emir ve yasakların, sevap ve cezanın kaynağı, mahlukatın kendisi için var edildiği, sorgu ve yargılamanın kendisi hakkında yapılacağı kelimedir. Sevap ve ceza bunun üzerine kurulur. Kıble onun üzerine temellendirilmiştir. Din o kelime üzerine tesis edilmiş, cihat kılıçları onun için sıyrılmıştır. Bu, Allah Azze ve Celle'nin bütün kullar üzerindeki hakkı olan kelimedir. O, İslam'a giriş kelimesi, selamet yurdu olan cennetin anahtarıdır. Bütün amellerin la ilahe illallah kelimesi üzerine bina edilmesi sebebiyle bu kelimenin İslam'daki yeri ve öneminin bilinmesi bütün kullar üzerine farzdır. Önceki ümmetler ve gelecek milletler o kelimeden hesaba çekeceklerdir. Allah Azze ve Celle huzurunda Allah Azze ve Celle'nin huzurunda kulun ayağı İki meseleden sormadıkça yerinden oynamaz. Bu iki mesele neye ibadet ediyordunuz ve Nebi ve Rasuller'in davetine ne cevap verdiniz sorularıdır. Birinci sorunun cevabı bilerek ve şuurlu olarak kendisinden başka ibadete layık ilah olmayan Allah Azze ve Celle'ye ibadet ediyorduk. İkincisinin cevabı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Azze ve Celle'nin elçisi olduğunu kabul edip ona teslim olduk ve itaat ettik olmalıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın tutunmuş olduğu sağlam kulp olan La İlahe illallah kelimesi İslam ve küfür ayrımıdır. Allah Azze ve Celle Zuhruh Suresinin 28. ayetinde şöyle buyuruyor. İbrahim bu sözü ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki insanlar dine dönsünler. Allah Azze ve Celle ilim ehli ve melekler bu kelimeye şahitlik etmişlerdir. Ali İmran suresinin 18. ayetinde şöyle buyurulur. Allah, melekler ve ilim sahipleri adaleti ayakta tutarak Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına şahitlik etmişlerdir. Ondan başka ibadete layık ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Bu kelime bütün mahlukatın kendisi için yaratıldığı takvadır, ihlastır, hakka şehadet ve şirkten uzaklaşmaktır. Zariyat suresi 56. ayetinde ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruluyor. Rasullerini Allah Azze ve Celle bu kelimeyle göndermiş, kitaplarını bunun için indirmiştir. Enbiya suresi 25. ayetinde senden önce hiçbir rasul göndermedik ki ona benden başka ibadete layık ilah yoktur. Bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Ve Nahl suresi 2. ayetinde de Allah melekleri kullarından dilediği kimseye kendinden bir vahi ile benden başka ibadete layık ilah olmadığına dair kullarımı uyarın diye gönderir buyruluyor. Süfyan İbni Uyeyne Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Allah azze ve celle la ilahe illallah'ı hakkıyla bilen kullarını büyük nimetlerle nimetlendirmiştir. Dünya ehli için dünya ehli için soğuksu neyse Cennet ehli için de la ilahe illallah sözü odur. Kim la ilahe illallah derse mal ve kanı korunmuştur. Kim de inkar eder, yalanlarsa mal ve kanı helal olur. Resulullah aleyhissalatü vesselam her kim Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur der ve Allah'tan başka ibadet edilen şeyleri reddederse malı ve canı haram yani dokunulmaz olur. Hesabı da Allah'a aittir buyuruyor. Bunu İmam Müslim rivayet etmiştir. İnsanlar İslam'a ilk önce davet edilerek kendilerinden bu kelimeyi söylemeleri istenir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Muaz Cebel'i Yemen'e gönderirken ona sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları ilk olarak Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına davet et demişti. Buhari ve Müslim'in rivayetlerinde gelir bu. La ilahe illallah sözünün Allah Azze ve Celle katındaki yeri ve fazileti cidden çok büyüktür. Kim sadık olarak bu kelimeyi söyler ve gereklerini yerine getirirse cennete girer. Kim ki bu kelimeyi yalandan söylerse hapsedilir ve malına da el konulur. Hesab ise Allah Azze ve Celle'ye aittir. Az harflerle, kısa lafızlarla söylenen ve dile hafif gelen bu kelime mizanda, terazide ağır gelecektir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan e, rivayetine göre şöyle buyurulmuştur. Musa Aleyhisselam dedi ki: "Ya Rabbi, bana seni hatırlayıp dua edebileceğim bir şey öğret." Allah Azze ve Celle de "Ey Musa, la ilahe illallah de." buyurdu. Musa Aleyhisselam dedi ki: "Ey Rabbim, bütün kulların bunu diyorlar." Bunun üzerine Allah Azze ve Celle "Ey Musa, Yedi gökler ve içinde bulunanlar ile yedi yerler bir kefeye konsa, La ilahe illallah sözü ağır gelir. Bunu Hakim İbni İbban e, rivayet etmişlerdir. Bu hadisten de anlaşıldığı gibi, La ilahe illallah zikirlerin en faziletlisidir. i̇bn Ömer radıyallahu anhuma e, rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, duaların en hayırlısı Arafat günü duasıdır. Benim söylediğim, ve benden önceki rasullerin söyledikleri en hayırlı şey Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Mülk yalnız onundur. Hamd yalnız onadır ve o her şeye kadirdir sözüdür. Tirmizî ve İmam Malik rivayet etmiş bu hadisi. Abdullah İbn Amr el As, Amr bin el As radıyallahu anhum'a da Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamdan Allah ümmetimden bir kişiyi kıyamet gününde herkesin önünde ayıracak. Onun aleyhinde 99 sicil yani dosya açılacak. Her bir dosyanın boyu gözün uzanabildiği mesafe kadar olacak. Sonra bunlardan bir şey reddediyor musun diyecek. Adam hayır ya Rabbi diye cevap verecektir. Sonra herhangi bir özrün mazeretin var mı buyuracak ve o kimse hayır ya Rabbi diye cevap verecektir. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle... Yanımızda senin bir hasenen yani makbul bir amelin vardır ve bugün sana haksızlık yapılmayacaktır. Sonra içinde Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına şehadet ederim ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim yazılı olan bir kağıt parçası çıkarılacak. Allah Azze ve Celle kendi tarafından hazır bulun buyuracak. Ya Rabbi bu ufacık kağıt parçası kocaman dosyalar nedir diyecek. Cenab-ı Hak sana zulüm yapılmayacaktır buyuracak. Mütakiben siciller bir kefeye, kağıt parçası bir kefeye konacak, siciller havaya kalkacak ve kağıt parçası yani la ilahe illallahın konulduğu kefe ağır gelecektir. Bunu Tirmizi i̇bn Mace ve Ahmet bin Hanbel müsnedinde rivayet etmiştir. Bu kelimenin fazilet ve büyüklüğünü Hafız i̇bn Recep Allah rahmet eylesin. Kelmetül İhlas isminin verdiği Risalesinde şöyle delillendiriyor La ilahe illallah Cennetin karşılığıdır Kızım bir sus La ilahe illallah cennetin karşılığıdır Kim bu kelimeyi söyleyerek ölürse Cennete girer Bu kelime ateşten kurtuluştur Ve en güzel hasenedir Bu kelime Günah sayfalarını silerek Kalpteki imanı yeniler Varlığını ortaya çıkarır Hicapları ortadan kaldırır. Bu, söyleyeni Allah Azze ve Celle'nin doğruladığı ve nebilerin söylediği fazletli bir söz, en güzel ve en fazletli zikirdir. Amellerin en fazletlisi ve sevabı en çok olanıdır. Bu kelime, köle azat etmeye eş değer bir sevap kazandırır. Şeytandan Allah Azze ve Celle'ye sığınmak anlamında içerir. Haşrin korkusundan ve kabrin vahşetinden güvenli, güvende olmaktır. Habirlerinden kalktıklarında La ilahe illallah müminlerin bir şiarı, bir alametidir. Onu söyleyene cennetin sekiz kapısı açılır ve hangisinden dilerse oradan girer. Onun hakkını vermediklerinden dolayı ateşe giren günahkar müminler günahların nispetinde yandıktan sonra ateşten çıkarılırlar. i̇bn Recep Allah rahmet eylesin bu söylenilen sözlerin her birisini bahsettiğimiz risalesinde delilleriyle zikretmiştir. Alimler La ilahe illallah kelimesinin irabının anlaşılmasına oldukça önem vermişlerdir. Bu kelimenin başındaki La harfi yani olumsuzluk edatı olmuş bir şeyi reddetmek için kullanılır. İlah isminin harekesi fetha üzerinde sabittir. Haberi ise gizlidir. Bunun takdiri ise hak yani La ilahe Hak hak ilah yoktur demektir. İllallah kendisine ibadet edilen zararı def eden fayda sağlayan ve kalpleri ibadete yönelten tek ilah vardır demektir. Kim bu kelimenin haberini mevcudun veya ma'budun kelimeleri üzerinde takdir ederse büyük bir hata yapar. Çünkü türbelerden ve putlardan tapınacak ilahlar vardır. Fakat asıl ibadet edilmeye layık olan sadece Allah Azze ve Celle'dir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Eğer ibadet edilen bir şey varsa o da ona yapılan ibadete o da hem kendisi hem ona yapılan ibadette batıldır. Bunun böyle olduğuna inanmak La ilahe İllallah'ın bir gereğidir. Bu La ilahe illallah sözünün iki rübnü vardır. Birincisi red yani Allah Azze ve Celle'nin dışındakileri ilahlık iddiasının ortadan kaldırılması. İkincisi ispattır. allah Teala'nın hak ilah olduğunun ispatı. Çünkü müşriklerin onun dışında edilmiş oldukları bütün ilahlar batıldır. Allah Azze ve Celle Haç suresinin 62. ayetinde Keza bu da böyledir. Allah hak olandır. Onun dışında ilah olarak yalvardıkları ise batıldır buyuruyor. İmam İbni Kayyım rahimeullah La ilahe illallahın manası Allah Azze ve Celle'nin gerçek ilah olduğunu ispatlamaktır. La ilahe illallah sözü Allah Azze ve Celle ilahtır sözü Allah'ın dışındaki sahte ilahları reddetmez. Halbuki La ilahe illallah'ın gereği ilahlığı sadece Allah'a has kılmak, Allah'ın dışındaki sahte ilahları ise reddetmektir. Şeyh Süleyman bin Abdullah'ın ilah kelimesini kadir, yaratıcı gibi şekillerde açıklayanlara şöyle bir cevabı var. Birincisi... Bu selefin tefsiri olmayıp müteahhirin yani sonradan gelenlerin bir tefsiridir. Selef alimleri ve lügat alimleri bunun bizim gibi açıklamışlardır. Bunlardan başkalarının açıklamalarına itibar edilmez. İkincisi hak olan ilah için gerekli olan tefsir bizim açıkladığımızdır. Onlar ilah kelimesini bu şekilde tefsir ederek Allah'tan başka yaratıcı yoktur ondan başka kimsenin her şeye gücü yetmez diyen herkesi Müslüman saymakla çok büyük hataya düşmektedirler La ilahe illallah kelimesinin bazı şartları vardır ki bu şartlar yerine gelmediği takdirde bu tevhid kelimesini söylemekte herhangi bir fayda vermez birincisi ilimdir yani La ilahe illallahın manasını bilmektir bu kelimenin başlangıcı inkar, devamı ise tasdiktir. La ilahe inkar, illa istisna edatı, illallah ise istisna edatıyla beraber ispattır. Bu söz Allah Azze ve Celle'nin dışındaki bütün ilahları ortadan kaldırmaktadır. Bu kelimeyi manasını bilmeden söylemek kişiye fayda vermez. Çünkü bu kimse bu kelimenin neye delalet ettiğini bilip buna inanamaz. Bunun durumu yabancı bir dili konuşup bir şey anlamayan kimse gibidir. Allah Azze ve Celle Muhammed Suresinin 19. ayetinde Bil ki Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur buyuruyor. Yine Zuhruf Suresi 86. ayetinde Ancak bilerek hak için şehadette bulunanlar bundan müstesnadır. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'da kim La İlahe illallah'ın manasını bilerek ölürse cennete girer buyurmuştur. İmam Müslim rivayet ediyor bunu. La İlahe illallah'ın manası Allah'tan başka kendisine kulluk edilecek hiçbir kimse yoktur demektir. İbadet Allah Azze ve Celle'nin sevdiği ve razı olduğu bütün gizli ve açık ameller ve sözlerdir. İkincisi yakin. La İlahe illallah'ın kemalidir bu. Yakin, şek ve şüpheyi giderir. Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinin 15. ayetinde Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edip sonra da imanlarında şüpheye düşmeden Allah yolunda mallar ve canları ile cihad eden kimselerdir. İşte sadıklar onlardır buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da Müslim'in iman babında rivayet ettiği bir hadiste La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'a şehadet ederim. Allah'ın huzuruna bu ikisinde şek etmeden çıkan kimse cennete girer buyurmuştur. Üçüncüsü ihlastır, şirki reddetmektir. Allah Azze ve Celle Zümer suresinin 3. ayetinde Halis din ancak Allah'ındır. Ve Beyine suresinin 5. ayetinde Onlar dini Allah'a halis kılarak ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar buyurur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kıyamet günü insanlar arasında benim şefaatimi erecek olan en mutlu kişi kalbinden ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah diyendir buyurmuştur. Dördüncüsü sıdk. Bu da nifaa engeldir. Münafıklar dilleriyle hakkı söylemekte fakat kalben inkar etmektedirler. Allah Azze ve Celle Ankebut suresi 3. ayetinde elbette Allah... Doğruları ortaya çıkaracak yalancılar da mutlaka ortaya koyacaktır Zümer Suresi 33. ayetinde de Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar sadıklardır buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ahmet bin Hambel'in rivayet ettiği hadiste Kim Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına Ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna Kalbi ile tasdik ederek ölürse Cennete girer buyurur Beşincisi muhabbet bu kelime münafıkların yaptıklarının aksine Allah Azze ve Celle'yi ve Allah'ın sevdiklerini sevmektir. Allah Azze ve Celle Bakara Suresinin 165. ayetinde İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a eşler tutar, onları Allah'ı sevdikleri gibi severler. İman edenler ise en çok her şeyden çok Allah'ı severler buyurur. Allah Resulü Aleyhisselatü da, Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste 3 haslet vardır ki kimde bunlar bulunursa imanın tadını almıştır. Allah ve Resul'ünü herkesten daha çok sevmek, kişiyi ancak Allah için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmekten cehennem ateşine atılacakmış gibi korkmak. Altıncısı bu kelimenin gerekleriyle amel etmektir. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak amacıyla ihlasla yapılan amellerdir. Bu davranış tam bir teslimiyetin gereğidir. Allah Azze ve Celle Zümer suresinin 54. ayetinde Rabbinize yönelin ve ona teslim olun buyurur. Yine Lokman suresinin 22. ayetinde Kim ihsan sahibi olarak özünü Allah'a teslim ederse o kopmayan sağlam bir kulpa yani la ilahe illallah'a yapışmıştır. Ve yedincisi, yedinci şartta inkar yok edici bir kabul, Allah Azze ve Celle'nin emirlerine bağlılık göstermek, emrettiklerini yaparak yasaklarından kaçınmaktır. La ilahe illallah sözünün manası, tek ilahtan başka kulluk edilecek başka bir ilah yoktur demektir. O tek olan ilah da şeriki olmayan yüce Allah'tır. Çünkü ibadete layık olan ancak O'dur. Bu kelimenin gereği Allah Azze ve Celle'nin dışındaki bütün sahte ilahları reddetmektir. Zira Allah Azze ve Celle dışındaki mabutların ilahlık iddiası batıldır. Çünkü ondan başka hiçbir şey ibadete dua edilmeye, emir ve yasak koymaya, nizam tespit etmeye layık değildir. Uluhiyetin başkaları için reddedilmesi, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı ve onun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir. Nisa suresinin 36. ayetinde Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayın buyurulmuştur. Bakara suresinin 256. ayetinde Kim tağutu inkar edip Allah'a iman ederse muhakkak kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa La ilahe illallah'a yapışmış olur. Allah işten bilendir. Ve Nahl suresi 36. ayetinde Biz her ümmete Yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağut'tan da sakınmaları için Resul gönderdik buyrulmuştur. İlah daha önce defalarca e, bunların izahını yaptığımız gibi İlah e, kendisine ibadet edilen her şey demektir. Tağut ise Allah'a kulluktan alıkoyan her şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam i̇mam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste ''Kim la ilahe illallah der ve Allah'tan başka tapınılanları reddederse mal ve kanı haram olur.'' Yani dokunulmazdır buyurmuştur. Bütün rasullerin kavimlerini davet ettikleri sözde Ara suresi 59. ayetinde mesela şöyle buyurulur. ''Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur.'' Allah kendisine rahmet eylesin. i̇bn Recep şöyle diyor. İlah, yüceliğiyle, aşk ve muhabbetiyle, korku ve ümidiyle kendisine güvenilen, tevekkül edilip dayanılarak kendisinden istenilen, kendisine dua ve yakarışta bulunulan, itaat edip isyan, is, e, itaat edilip isyan edilmeyendir. Tüm bunlar ancak aziz ve celil olan Yüce Allah'a yaraşır. İşte bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş müşriklerine La ilahe illallah deyiniz dediğinde o müşriklerde cevap olarak Saat suresinin 5. ayetinde bildirildiği üzere ilahları tek bir ilah mı kıldı? Gerçekten bu çok acayip bir şey demişlerdi. Kelime-i genel manası Allah Azze ve Celle'nin dışında ibadet edilenleri reddeder ve batıl kılar. Yani tağutu red ve Allah'a iman etmeyi gerektirir. Tağutu reddetmek Allah'ın emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları hevayı ve şeytanı reddetmektir. La İlahe illallah'ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah Azze ve Celle'yi birleyerek ona benzer tutulanları terk etmektir. Kul La İlahe illallah dediğinde, ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarına, putlara, kabirlere, evliyalara ve salihlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder. La İlahe illallah'ın gereği, Allah Azze ve Celle'den başka ibadete layık ilah olmadığını, yaratıcı, kudret sahibi ve her şeye kadir olanın Allah Azze ve Celle olduğunu kabul etmek, Allah'tan başka hiç kimsenin hakimiyet hakkı olmadığına inanmaktır. Çünkü hakimiyet yalnız Allah Azze ve Celle'ye aittir. Kim La İlahe illallahı bu şekilde inanarak açıklarsa mutlak olarak tevhidin hakkını vermiş olur. Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak için ölülere kurban kesen, Türbelere yardımda bulunan, kabirlerin etrafını tavaf eden ve adak adayanlar, Allah'ın yaratıcı ve her şeyin sahibi olduğuna inansalar bile ilk Arap müşrikleri gibi Allah'a şirk koşmuş olurlar. Mekke müşrikleri kabirleri ve putlara tapmadıklarını söylüyor fakat uygulamada aksini yapıyorlardı. Onlar yaratıcı ve rızık verici olduğuna inanmadıkları halde sırf kendilerini Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye salih olduğuna inandıkları bazı kişilere ibadet ediyorlardı. Hakimiyet, la ilahe illallah'ın gerçek manasının tamamını değil sadece bir cüzünü oluşturur. Çünkü ibadette şirk koşan bir kimsenin şeriatın hükmünü kabul etmesinin hiçbir faydası yoktur. Şayet la ilahe illallah'ın manası onların zannettiği gibi olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile müşrikler arasında herhangi bir mücadele olmaz. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlanırlardı. Böyle bir durumda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara Allah'ın varlığını ve her şeye kadir olduğunu tasdik edin. Hukuki meselelerde şeriatın hükmüne tabi olun der ve onları ibadetlerinde serbest bırakırdı. O zaman Allah Resulüne tabi olurlardı. Bunlar Arap lisanının ehli olan bir kavim oldukları için La İlahe illallahın putları tapmayı reddettiğini ve sadece lafzi bir mana taşımadığını anlıyorlardı. Bundan dolayıdır ki bu kelimeden nefret ederek uzaklaştılar ve ilahları tek bir ilah mı kıldı şüphesiz bu çok acayip bir şey dediler. Allah azze ve celle onların Safa Suresi'nin 35 36. ayetlerinde şöyle vasf ediyor. Onlara la ilahe illallah denildiği zaman kibirlenirlerdi ve mecnun bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz derlerdi. Onlar la ilahe illallah'ın Allah Azze ve Celle dışında ibadet edilen her şeyi reddetmek, ibadette sadece Allah Azze ve Celle'yi birlemek manasına geldiğini çok iyi biliyorlardı. Şayet müşrikleri, müşrikler la ilahe illallah dedikleri halde putlara ibadet etmeye devam etselerdi, kendi işlerinde çelişkiye düşerek, bundan kendileri e, rahatsız olurlardı. Günümüzde kabirlere ibadet edenler bu şiddetli çelişkiden hiç rahatsız olmuyor. Onlar la ilahe illallah demelerine rağmen birçok ibadeti ölülere yapmaya devam ediyorlar. Ebu Cehil ve Ebu Leheb bu kelimenin manasını günümüzde kabirlere ibadet edenlerden çok daha iyi biliyorlardı. Onların bile eli kurudu. Sonuç olarak kim bu kelimeyi Manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah Azze ve Celle'ye has kılıp bununla amel ederse işte o gerçek bir mümindir. Kim la ilahe illallah deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle söyler fakat onu bozacak amellerden birini işler ve Allah Azze ve Celle'ye şirk koşarsa o da müşriktir. La İlahe İllallah kelimesinden kast edilen manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmektir. İbadet, muamelat ve bütün meselelerde Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini kabul edip beşeri kanunları reddetmek, insan ve cin şeytanlarının revaca çıkardığı bütün hurafeleri ve bidatleri ortadan kaldırmak bu kelimenin ameli gereklerindendir. Allah Azze ve Celle Şura suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor. Yoksa onların dinden Allah'ın izin vermediği bir şeyi kendileri için din gösteren ortakları mı vardır? Veya şeriat kılan ortakları mı vardır? En'am suresi 121. ayetinde Eğer siz onlara itaat ederseniz muhakkak ki müşrikler olursunuz buyurulmuştur. Tevbe suresi 31. ayetinde Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler buyurulmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ayet-i kerimeyi okudu. Bunun üzerine Adi bin Hatim, e, radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Muhakkak onlar e, onlara ibadet etmiyorlar ki demişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Onlar Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram, haram kıldığı bir şeyi helal kıldıkları zaman onlara itaat etmiyorlar mı dedi. Adi bin Hatim de evet deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte böylece onlara ibadet etmiş oluyorlar buyurdu. Bunu Tirmizi, tefsirinde Taberi, Durul Mensur isimli tefsirinde Suyuti ve Sünenül Kübrası'nda İmam Beyhaki rivayet ediyor. Huzeyfe Radiyallahu den de gelen bir tariki vardır bunun. Allah'tan başkalarına itaat etmekle alimlerini Rab edinmiş oluyorlardı. Aynı olaylar bu ümmetin içerisinde de vuku bulmaktadır. İşte bu en büyük şirk olup La ilahe illallah'ın manasını ortadan kaldırır. Bu kelimeyi söyleyen bir kimsenin beşeri kanunlarla muhakeme olmayı da reddetmesi gerekir. Çünkü sadece Allah'ın kitabıyla hüküm olunmak, onun dışında kalan beşeri sistemleri terk etmek vaciptir. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin el dokuzuncu ayetinde eğer bir şeyde ihtilafa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne götürün buyuruyor. Şura suresinin 10. ayetinde Herhangi bir şey hakkında anlaşmazlığa düşerseniz onun hakkında hüküm vermek hakkı Allah'ındır. İşte benim Rabbim olan Allah odur buyrulur. Allah Azze ve Celle kendi indirdiği şeriatla hükmetmeyenler hakkında kafir, fasık, zalim diye hüküm vermiştir. Allah Azze ve Celle'nin indirdiğinin dışında hüküm veren kişi de iman yoktur. La ilahe illallah Müslümanların yaşamlarının her yönüne hakim olması gereken bir hayat nizamıdır. Bazılarının zannettikleri gibi sadece manasını anlamadan, gereğiyle amel etmeden sabah ve akşam virdlerinde bereket için tekrar edilen bir söyleyişten ibaret değildir. La ilahe illallah'ın gereklerine bağlılık Aleyküm ve rahmetullah allah Teala'nın isim ve sıfatlarına Allah Azze ve Celle Rasulü ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği şekilde de iman etmeye gerektirir. Araf suresinin 180. ayetinde ''En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona bunlarla dua edin, onun isimlerini de ilhad etmeyin. Onlar yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir.'' buyurulmuştur. Arap dilinde ilhad kelimesinin manası Allah Teala'nın isim ve sıfatları hakkında sapmaya meyletmek ve yalana yönelmektir. Bilerek veya bilmeyerek bir takım tevillerle Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının hak olan manasını inkar etmek ve onu mahlukata benzetmektir. Her kim Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bozar, tevil eder veya kabul etmez, celil olan manalarına delalet eden manasını ortadan kaldırırsa, cehmiye, mutezile, eşariler gibi la ilahe illallahın delaletine muhalefet etmiş olurlar. Çünkü ilah, isim ve sıfatlarıyla dua edilen ve vesile olunandır. Allah Azze ve Celle en güzel isimler Allah'ındır. Onunla ona dua edin buyurmuştur. İsim ve sıfatları olmayan nasıl ilah olur? Kendisine ne ile ve nasıl dua edilir? İbni Kayyım Allah rahmet eylesin şöyle diyor. İnsanlar ahkam ayetlerinin tefsirinde ihtilafa düştüler. Fakat Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla ilgili ayet ve hadislerin herhangi birinde ihtilafa düşmediler. Bilakis sahabe ve tabi'in bu ayetlerin manasını anladılar ve gereğiyle amel ettiler. Kur'an'da bulunan ahkam ayetlerinin manasını ilim ehlinden başkası anlayamaz. Fakat sıfat ile ilgili ayetlerin manasını bütün insanlar anlayabilirler. Bundan kastettiği mananın keyfiyetinin değil de aslının anlaşılmasıdır der İbn Kayyım. Bunu Medarcus Salik'in isimli eserinde belirtiyor İmam Allah ona rahmet eylesin. Yine Medarcus Salik'in de şöyle der. Bu konu selim fıtrat ve semavi kitaplarla bilinen bir konudur. Kelam sıfatlarını yitiren ilah müdebbir ve Rab olamaz. Bilakis eksikliği sebebiyle kendisiyle alay edilir. Hamd ezelde ve ebette celal ve kemal sıfatlara sahip olana aittir. Çünkü hamde layık olan sadece odur. Allah Azze ve Celle'nin kemal sıfatlara sahip olduğuna ve bütün noksan sıfatlardan ve mahlukata benzemekten uzak olduğuna mutlaka iman etmek gerekir. La ilahe illallahın fayda verebilmesi için söylenen bu kelimeyi söyleyen kimsenin ve bu kelimenin e, manasının söyleyeni tarafından bilinmesi e, bunun gereğiyle amel edilmesi gerekir. Bazı insanlar bir takım naslardan delil getirerek La İlahe illallahın sadece telaffuz edilen bir sözden ibaret olduğunu iddia edilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İtban bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet hadiste şöyle buyuruyor. Allah kendi rızasını kazanmak için La İlahe illallah diyen kimseye cehennemi haram kıldı. Yine Muaz bin Cebel radıyallahu anh bin'e üzerinde yolculuktayken Allah Resulü aleyhisselatü vesselam arkadaşlık etmişti. Peygamber aleyhisselatü vesselam ona ey Muaz diye nida etti. O buyur Resulü hazırım dedi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Allah kendisinden başka ibadete layık ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elsi olduğuna şahadet eden her kula muhakkak ateşi yani cehennemi haram kılmıştır buyurdu. Ubade bin Samit radıyallahu gelen rivayette de Allah Resulü ve Selam Her kim la ilahe illallah e, ve eşedenle Muhammed'en Rasulullah şahadetini şe getirirse Allah ona ateş yani cehennemi haram eder buyurmuştur. Ebu Hurere radıyallahu gelen bir diğer rivayette Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahadet ederim. Her kim hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın bu iki kelimeyle Allah'ın huzuruna çıkarsa cennete girer buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin La ilahe illallah diyen kimse ateşe girmez hadisi ve buna benzer hadisler birçokları tarafından yanlış yorumlanmış. Bazıları ise hadisler karşısında zorlanmış. Hatta bunlara mensup, e, neshedilmiştir, mensuhtur diyenler bile e, çıkmıştır. Çünkü tevhid kelimesi yani La ilahe illallah sözü Allah Azze ve Celle'den başka tapınılan ve saygı gösterilenleri reddetmeyi, Allah Azze ve Celle'nin sevgisini, Allah'ın tüm emirlerine boyun eğmeyi ve teslim olmayı, Allah'a kamil manada itaati, samimi ve ihlaslı olarak şirkten uzak bir şekilde ibadet etmeyi, onun yasakladığını yasaklamayı, ver dediğini vermeyi, onun için sevmeyi, onun için buğz etmeyi gerektirir. La ilahe illallah kelimesini dille söyleyen bir kimsenin bütün amellerinin şirkten temizlenmesi gerekir. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim la ilahe illallah der ve Allah'tan başka ibadet edilenleri inkar ederse malı, kanı haram kılmış olur. Hesabı ise Allah'a bırakılmıştır. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Aleykümselam ve rahmet ve bereket. Bu kelimenin manasını en açık şekilde böylece izah etmiştir. Dikkat edilirse hadis bu kelimeyi sadece dil ile söyleyen kimsenin malının ve canının haram ol olmayacağını sadece bu kelimenin manasını bilmekle imanın yerine getirilmiş olmayacağını bildiriyor. Evet bu kelimeyi sadece ikrar etmek Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığını onun eşi ve benzeri ortağı bulunmadığını söylemek kişinin can ve mal emniyetini sağlamak için yeterli olmuyor. Kişinin can ve mal emniyetine sahip olabilmesi için bütün bu sıralanan şartlarla amel edip tüm küfür çeşitleri ve düzenlerini reddetmesi, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir. Bu kelimenin gereklerini yerine getirmediği, bunlardan biraz olsun uzaklaştığı ya da şüphe ettiği takdirde can ve mal güvenliği söz konusu olmaz. Yani e, teminden beri izah ettiğimiz konularda mesela bakın eee Müseylemetül Kezzap deriz. Kezzap deriz ona. E, yalancı deriz. E, o da la ilahe illallah diyor. Muhammedun Resulullah diyor ve namaz da kılıyordu Müseleme. Ebubekir radıyallahu anh da aynı şeyleri söylüyor. Namaz kılıyordu. Birisine sıddık deniliyor, birisine kezzap deniliyor. Müseylemetül Kezzap da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şahadetlerini kabul eden, dile getiren birisiydi. Fakat, işte bak, bu kelimeyi bozan bir eylemde bulunduğu için onun hiçbir hükmü olmadı. Yani kıldığı namazın da bir hükmü olmadı. Çünkü tevhidle ilgili olarak La ilahe illallah sözüyle ve Muhammedun Resulullah sözüyle çelişen bir takım işlerde bulundu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onun öldürülmesini emretti. Tarihte de kezap diye anılmaya devam etti. Aleykümselam ve rahmetullah. Şunu kesinlikle bilmemiz gerekecektir ki amaç sadece bu kelimenin la ilahe illallah'ın lafızlarını saymak veya ezberlemek değildir. Allah cümlemizden razı olsun. Nitekim Vehbi bin Münebbi kendisine la ilahe illallah cennetin anahtarı değil midir diye soran bir kimse şu cevabı vermiştir. Elbette öyledir. Ancak açacak olan anahtarın dişleri varsa bilindiği gibi hiçbir anahtar dişsiz değildir ancak dişleri olan bir anahtar getirirsen senin için cennetin kapısı açılır aksi takdirde açılmaz demiştir. İşte bu anahtarın dişleri la ilahe illallah kelimesinin manasını bilip şartlarını yerine getirerek amel etmektir. Mesela e, bu şartlar la ilahe illallah kelimesinin red ve ispat anlamında taşıdığı tüm manaları gereğince bilmek Az önce söyledik ilgili ayetler. Mesela Muhammed suresinin 19. ayetinde Estaunz billah fa'len la ilahi illallah. Şunu iyi bil ki. Yani bilmek e, bu sözü söylemekten önce zikredilmiştir. Şüpheye yer bırakmayan gerçek anlamda bir iman diğer bir şartı. Bu kelimeyi söyleyen kimse şek ve şüphe bulunmaksızın kelimenin neye delalet ettiğini ve içeriğinin ne olduğunu bilmelidir. Çünkü iman denilince Onda zannın yeri yoktur. Onda kesin bilgi şarttır. Üçüncü bir şart, bu kelimenin gerektirdiği tüm şartları diliyle ve kalbiyle kabullenip teslim olmaktır. Dördüncü bir şart, bu kelimenin gerektirdiği şeylere boyun eğmek ve buna aykırı olan her şeyi terk etmek. Beşinci şart, doğruluk. Yani amellerin kalbin söylediği ve dilin ifade ettiği şeyle uyumlu olmasıdır. Bir başka şart, ihlastır. Şirk şaibelerinden ve kötülüklerinden arınarak halis bir niyetle amel etmek. Bir başka şart, la ilahe illallah kelimesini söyleyip gereğince amel edenleri sevmek. Yerine getirmeyip çelişki içinde olanlardan da nefret etmek. Yani Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek dediğimiz o imanın en sağlam kulpu diye hadiste zikredilen haslet. Müminleri dost edinmek, kafirlerden uzak durmak ve tağutu reddetmektir. Diğer bir şartı. Ee, İslam İbn Teymiye, Allah kendisine rahmet eylesin. Ee, bu konuda şöyle diyoruz, daha başka alimler de dile getirmiştir bunu. Tüm bu hadisler şehadet kelimesini söyleyen ve bu hal üzere ölen kimseler hakkındadır. Bu hadisler diğer rivayetlerde doğrulamak. Yani manasını bilmek, tasdiklemek, hiçbir şekilde şüphe etmemek, kalbinden halisane bir yakin ile bunu söylemek gibi kayıtlar ile gelmiştir diğer hadislerde. Şüphesiz tevhidin hakikati ruhu tümden Allah Azze ve Celle'ye yönelterek Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına şehadet etmektir. Böyle bir kimse sözünde doğru olduğu takdirde cennete girecektir. Çünkü ihlas tüm günahlardan gerçekten tevbe ederek kalbi Allah azze ve celle yöneltmektir. Kul bu hal üzere öldüğü takdirde cennete nail olacaktır. İman etmekle la ilahe illallah sözünü diliyle e, telaffuz etmekle iş zaten bitmiyor. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam e, iman etmiş olan diliyle bu şahadetleri yerine getirmiş, azalarıyla gereklerini yerine getirmiş olan ashabına şu Sözleri söylüyor, dikkat edin. Ümmetim içerisinde şirk karanlık bir gecede, zifiri karanlık bir gecede, siyah bir taşın üzerindeki kara karıncanın adımlarından bile daha gizlidir diyor. Demek ki iş bunlarla bitmiyor. Bu imanı, bu tevhidi daha sonra düşülebilecek şirklerden, bu la ilahe illallah sözünü edecek her türlü şaibeden korumakla mükelleftir Müslüman kul. Mütevatir hadislerde kalbinde bir arpa veya hardal tanesi ya da toz zerresi kadar da olsa imandan eser bulunan bir kimsenin ateşte ebedi olarak kalmayacağı, La ilahe illallah üzere ölenin cezasını çektikten sonra cehennemden çıkacağı ve ateşin Allah Azze ve Celle için namaz kılıp secde eden Ademoğlunun secde izlerini yakmayacağı bildirilmiştir. Bunu Buhari, ee, yanlış hatırlamıyorsam ezan babında rivayet ediyordu Allah-u Alim. Melekler cehennemden çıkarılması emredilen kulları alınlarındaki secde izlerinden tanıyacaktır. Çünkü cehennem sadece onların alınlarını, secde yerlerini yakmayacaktır. Oraları e, ateşin yemesi haram kılınmıştır buyuruluyor. Bütün bu açıklamalardan Allah Azze ve Celle'den başka ibadete layık ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kolu ve elçisi olduğuna şehadet eden kimse için cehennemin haram kıldığı anlaşılıyor. Ancak e, önemli kayıtlarda bunun şartları da belirtiliyor. Dolayısıyla ihlastan yakinden uzak olan ve manasını idrak etmeksizin bilmeden kelime-i şehadeti söyleyen kimsenin ölümü sırasında bununla imtihan olacağından korkulur. Bu durumda şehadetten ayrılarak şehadet üzere ölmeyebilir. Kötü sonda Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Çoğu kimse sadece La İlahe illallah kelimesini bir örf ve gelenek olarak söylüyor. İman kalplerinin derinliklerine e, girmeden söylüyor. Bu kimseler çoğunlukla hadislerde açıklandığı gibi ölüm anında fitneye, imtihana uğramaktadırlar. O zaman e, sorulduğunda hadiste belirtildiği gibi insanları bir şey söylerken işittim ben de söyledim diyecektir. Bu gibi kelimelerin amelleri de Estağfurullah. Bu gibi kimselerin amelleri de çoğunlukla kendileri gibi kendileri gibi olanları koru bir taklitten öteye geçmeyen durumdadır. Halbuki onların hali Zuhrul suresinin 23. ayetinde belirtildiği üzere biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk. Şimdi biz de onların izine uyuyoruz derlerdi. Buyurulduğu gibi e, bunların haline benzer. O halde kişinin bu kelimeyi la ilahe illallah sözünü ihlas ile ve tam bir yakin ile içerisinde şüphenin bulunmadığı şeklin bulunmadığı bir yakin ile ayrıca günah işlemeden Allah Azze ve Celle'ye isyan etmeden e, günahta ısrarlı olmadan gerçek bir kavrayışla söylemesi konusunda e, gelen hadislerin yani bu kelimenin cehennemden kurtarıcı olması yönünde gelen hadislerin e, asla bir çelişki ifade etmediği net olarak ortaya çıkar. Burada ihlas ve yakinin tam olması için Allah Azze ve Celle'yi her şeyden fazla sevme zorunluluğu da vardır bakın. Bu durumda kişi Allah'ın yasakladığı şeylere karşı kalbinde herhangi bir meyil veya sevgi hissetmemelidir. Şüphesiz bu iman, tevbe, ihlas, sevgi ve yakin Gecenin gündüzü giderdiği gibi o kişideki günahları da giderecektir. Bir başka ortaya atılan şüphe şu şekilde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah diyen bir adamı öldürdüğü için Usame radıyallahu anh'ı azarlayarak sen o adamı La ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün demiş. Ayrıca insanlarla La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum buyurmuştur. La İlahe diyenlere dokunulmayacağına dair daha başka birçok hadis vardır. Cahillerin bu hadisleri delil olarak getirmedeki amaçları La ilahi illallahı amellerinde göstermeseler bile sırf dille söyleyenlerin tekfir edilemeyecekleri öldürülemeyecekleri hatta ne yaparlarsa yapsınlar haklarında bir şey yapılamayacağı şekilde görüşlerini ispatlamak için getirilir bu nasları bu cahil müşriklere denir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah diyen Yahudilerle savaştı ve onları esir aldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı da Allah'tan başka ibadete layık olmadığına e, ve e, başka ibadete layık bir ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselatü vesselamın namaz onun namaz e, Allah'ın Resulü olduğuna şehadette bulunup namaz kılmış olmasına rağmen Müslüman olduklarını ileri sürmesine rağmen Hanife savaştı. Ali bin Ebi Talip radıyallahu tarafından yakılanların durumları da farklı değildi. Bu cahiller de öldürdük, e, öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlerin kafir olduklarını e, ikrar ederler ve öldürülmeleri gerektiğini bilir, bilirler. Bu kimseler la ilahe illallah dedikleri halde onlar için durum değişmedi. Elbani Allah rahmet eylesin bize de burada hata etti diyebilir miyiz? Hangi konuda? Yani bu namaz konusunda mı? Neyse sen sorunu yazmaya devam et inşallah. Ben de konuşmaya devam edeyim. Yani tıpkı bu anlattıklarımız tıpkı İslam'ın rükunlerinden herhangi birisini inkar eden bir kimsenin tevhid kelimesini söylemesinin tekfir olunması ve öldürülmesi açısından bir şey değiştirmemesi gibidir. Ee, rükunlerinden birini inkar durumunda kişi tekfir ediliyorsa fer'i meselelerle ilgili herhangi bir şeyi inkar halinde neden tekfir edilmesi? Elbani yani namaz kılmayan hakkında. Şimdi şöyle e, ben bu konuyla ilgili olarak harcilik ve mürciyeliği birbirinden ayıran Temel bir takım alametlere dair web sayfamda bir yazı yazdım. Ee, orada bu namaz konusu da geçiyor. Eğer bir kimseye Peygamber aleyhissalatü vesselamın e, namazın terkinin küfür olduğuna dair sözleri, e, sahabelerin bu konudaki icmaları ulaşmamışsa e, o konuda o mazurdur. Veyahut da bir delile dayanıyorsa mesela e, Elbani'nin burada dayandığı delillerden birisi... Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği e, dinden bir şey bilinmez hale gelecek. Namaz nedir, nüsükler nedir, e, evet, zekat nedir? Bu ibadetler bilinmez hale gelecek. Böyle bir zamanda la ilahe illallah diyen kimseye e, bu sözü söylemesi kafi gelecektir hadisini delil getirir. Bunun gibi birkaç hadis daha var. Dolayısıyla... Elbani Allah rahmet eylesin burada bir iştihat hatası yapmıştır. Biz onun burada hata ettiğini e, düşünüyoruz. Çünkü e, sahabelerin icması da e, yani hadisi anlamaya bu konuda nakledilen bütün hadisleri anlamaya en layık olan kimseler Allah Resulü'nün sahabeler, sahabeleridir. Onlar bunu bu şekilde anlamışlardır. Onların menheci bu şekilde gelmiştir. Biz de sahabenin menhecine selefin menhecine uymak durumundayız. Elbani bu konuda e, hata etmiştir. Allah onun taksiratında da affeylesin. Şimdi Usame radıyallahu anh gelelim. Bismillah. O la ilahe illallah diyen bir kişiyi can ve mal korkusuyla Müslüman olduğu zannıyla öldürmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde yanlış bir uygulamada bulunduğunu belirterek ona azarlamıştı. Allah cümlemizden razı olsun. Eğer bir kişi Müslüman olduğunu açıklarsa bu kişiden aksi bir durum sabit olmadıkça... Malna ve canla dokunulmaz. Allah Azze ve Celle bununla ilgili olarak Nisa suresinin 94. ayetinde, ey iman edenler, Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin buyuruyor. İşte bu ayete göre, tevhit kelimesini söyleyen, fakat durumunu bilmediğimiz bir kişiyle karşılaşmamız halinde, İyice araştırıp durumunu belirleyinceye kadar onun malına ve canına dokunamamamız, dokunmamamız gerekir. Eğer İslam'a aykırı bir durum sergilerse öldürülür. Çünkü iyi anlayıp dinleyin, tespit edip ortaya çıkan ifadesi buna işaret etmektedir. Bu kelimeyi söyleyen kişi buna uygun amel etmediği görüldüğü takdirde eğer öldürülmeyecekse araştırıp soruşturmanın bir manası yoktur. Nitekim bu konuda manası bizim yaptığımız yoruma uygun olan birçok hadis vardır. Ee, yani bir kişi tevhid kelimesini söyleyip Müslüman olduğunu açığa vurursa ona dokunmamak vaciptir. Ancak söyledikleriyle çelişen bir durum tespit edildiği takdirde gereken yapılır. Tekvirin manileri e, bulunuyor mu? E, araştıracak şey budur. Bunun delili de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen şu hadistir. Üsame radiyallahu anh'e e, şöyle buyurmuştu. Sen o adamı La ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün? Yine şöyle buyurmuştur. İnsanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundu. Haricilerle ilgili olarak da şöyle buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onlarla nerede karşılaşırsanız hemen öldürün. Eğer ben onlara erişebilseydim yani onları görebilseydim onları tıpkı Ad kavminin öldürülmesi gibi öldürürdüm buyuruyor. Evet bu hadislerin bir araya getirilmesi gerekir. Hariciler çok ibadet eden ve çok tehlil getiren, la ilahe illallah sözünü çok söyleyen kimselerdi. Günümüzde de öyleler. Gerek sufi meşrepli hariciler olsun, gerekse e, mutezili meşrepli hariciler olsun, e, la ilahe illallah kelimesini çokça söyleyen kimseler. Hatta sahabeler onları gördüklerinde kendi ibadetlerini küçümserlerdi. Allah Resulü'nün beyan ettiği, bildirdiği gibi. Bunlar ilmi sahabelerden öğreniyorlardı. Bütün bunlara rağmen La ilahe illallah demeleri, fazla ibadet etmeleri ve Müslüman olduklarını söylemeleri onlara hiçbir hayır getirmedi. Ee, az önce de belirttiğimiz gibi La ilahe illallah diyen Yahudilerle ve Beni Hanife e, Hanife oğullarıyla da e, savaşılması yine bu sebepleydi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ee, Buhari'nin iman babında rivayet ettiği bir hadiste La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'a şehadet edinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum buyuruyor. Ömer radıyallahu anh ve sahabeden bir grup bu hadis-i şeriften yalnızca bu iki şehadeti getiren herkesin dünya cezasından yani onlarla savaştan kurtulacağı şeklinde anlamışlardı. Ancak La ilahe illallah'a şehadet etmesine rağmen zekatı vermeyen kimseyle savaş etme hususunda tereddüte düşmüşlerdi. Ebu Bekir radiyallahu anh, bu hadis-i şeriften kendisiyle savaşılmayacak olanın ancak La ilahe illallah'ı söyleyip bunun mana ve gereğince hareket eden kişi olduğunu anlamış ve bu görüşüne Rasulullah aleyhissalatü vesselamın şu hadisini delil getirmişti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor La ilahe illallah'ı diliyle ikrar edip bu sözün gereğince hareket ettikleri vakit onlar benden mallarını ve canlarını kormuş olurlar. İnsanların gizli işlerinden dolayı olan hesapları da Allah'a aittir. Bunu İmam Müslim rivayet ediyor. Ebubekir radıyallahu anh zekat malın hakkıdır demiştir. Ebubekir radıyallahu anh'ın anladığı bu mana İbn Ömer, Enes ve diğer birçok sahabe tarafından Allah hepsinden razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ee, şöylece rivayet edilmiştir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip namazı gereği gibi kılıp zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Evet bu lafız Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettikleri e, hadisin diğer bir lafızdır. Bu hadisin içerdiği manayla ilgili olarak e, ayetlerden de e, deliller vardır. Mesela Tevbe suresinin 5. ayetinde eğer tevbe eder, namazı kılar ve zekat verirlerse Yollarını serbest bırakın. Onlar sizin kardeşlerinizdir buyuruyor. Yine aynı surenin 11. ayetinde Eğer tevbe eder, namazıklar ve zekatı verirlerse sizin kardeşiniz olurlar buyuruyor. Şart zikrediliyor burada. Bu şartlar yerine gelmediği zaman ne bizim kardeşimizdir ne de onların yolları serbest bırakılır. Bu dindeki kardeşlik ancak tevhidle beraber diğer farzların da edasıyla gerçekleştir. Şirkten tevbe ise ancak tevhid ile e, ...mümkün olmaktadır. Aleykümselam ve rahmetullah. Ebu Bekir Sıddık... ...radiyallahu anhın... ...bu hadisten çıkardığı manayı... ...sahabeye açıklayınca... ...onu doğrulayarak bu görüşünü... ...onlar da kabul ettiler. Sadece... la ilâhe illallah Muhammedun Resulullah... ...diyen kimseden dünya cezasının kaldırılmayacağını... ...yani onun muaf tutulmayacağını... ...aksine İslam'ın şartlarından... ...birini ihlal ettiğinden dolayı muhakkak... ...cezalandırılacağını... Bundan dolayı ahirette de ceza göreceğini bildirmişlerdir. Alimlerden bir grup şöyle diyorlar. Bu hadislerde geçen La ilahe illallah söyleyip ona şehadet etmek cehennemden kurtulmayı ve cennete girmeyi gerektirir. Bu gereklilik ise söylenen sözün şartlarının hepsinin bir arada bulunması ve onu ortadan kaldıracak bir durumun olmaması halinde geçerli olur. Tevhid kelimesinin şartlarından biri eksik olduğunda... Veya onu ortadan kaldıracak bir söz ve amel bulunduğunda bu kelime söyleyenin cehennemden kurtulmasını ve cennete girmesini sağlayamaz. Bu Hasan, Hasan el Basri ve Vehb bin Münebbihe e, ait olan e, net bir görüştür. E, Ferazlak'ın hanımı öldüğünde defnedilirken Hasan el Basri Allah rahmet eylesin e, Ferazlak'a şöyle soruyordu. Bugün ''Bugünün için ne hazırladın sen?'' Ferazlak 70 yıldır söylediğim ''La ilahe illallah'' sözü diye cevap veriyor. Bunun üzerine Hasan radıyallahu diyor ki ''Bu ne güzel hazırlık. Fakat la ilahe illallah için bilinmesi ve uyulması gereken bir takım şartlar vardır. Ayrıca iffetli kadınlara iftira etmekten sakın.'' dedi. Hasan radıyallahu anh denildi ki ''İnsanlar la ilahe illallah'' diyen kimsenin cennete gireceğini söylüyorlar. Ne dersin?'' O da şu cevabı verdi kim La İlahe İllallah der ve onun hakkını verir yani gerekleriyle amel eder. Onu bozan hususlardan kaçınıp şartlarına hakkıyla da ederse cennete girer. Evet Hasan-ı Basri'den nakleden bu. Vehib bin Münebbihe de Allah rahmet eylesin. La İlahe illallah, cennetin anahtarı değil midir diye soran kişiye evet fakat her anahtarın dişleri vardır diye verdiği cevabı az önce nakletmiştik. İlim ehlinden nakledilen bu sözler aslında örnekleri çoğaltılabilir. Mesela Zühri'den, Süfyan bin Uyeyne'den, daha sonraki alimlerden İmam Acuri'nin Eşşeriya isimli eserinde, i̇bn Battan'ın El-İbane isimli eserinde, Lalkai'nin Şerhu ı Usul i̇tikad Ehli Sünne eserinde, İbn-i Asım'ın Es-Sünne adlı eserinde yani itikat konusunu ele alan eserlerde bunun örneklerini e, ...detaylarını, delillerini... ...bulmak mümkün. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet. La ilahe illallah diyen... ...salih bir kimse... ...sihir yapmak ve sihir ehlini doğrulamak... tasdiklemek, ...Allah Azze ve Celle'den başkasının kaybı bildiğini iddia etmek... kafir ve müşrikleri dost edinmek... ...din ehliyle alay etmek... ...din adamlarını Rab edinmek... ...Allah Azze ve Celle'den başkasına kurban kesmek... ...hakimiyeti Allah'tan başkasına vermek... Allah'tan başkasına dua etmek ve Allah Azze ve Celle ile kendisi arasında vasıtalar edinmek gibi şeyler yaparsa La ilahe illallah sözü ona hiçbir şekilde fayda vermez. Cahiller kendilerine delil olarak mücmel olan yani kapalı olan nasları alırlar. Bunun yanında tamamen açıklanmış nasları da terk ederler. Bunların hali kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar edenlerin durumu gibidir. Allah Azze ve Celle bakın bu çeşit insanlar hakkında ne buyuruyor? Kitabı sana indiren odur. O kitabın bir kısmı muhkem ayetlerdir. Bunlar kitabın aslıdır. Diğerleri ise müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde eğrilik bulunan kimseler fitne çıkarmak ve heveslerine olgun tevilini yapmak için müteşabih olan ayetlere tabi olurlar. Oysa müteşabihin tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde yüksek dereceye erişmiş olanlar ise biz ona inandık. Hepsi de Rabbimiz katındandır derler. Bunu akıl sahiplerinden başkası düşünmez. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi bu yoldan saptırma ve bize kendi katından bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağış sahibi olan yalnız sensin. Rabbimiz, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde insanları toplayacak olan muhakkak sensin. Allah elbette vaadinden dönmez. Ali İmran Suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri bunlar. Allah Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilip ona tabi olan ve batılı batıl bilip ondan sakınanlardan eylesin. Evet kardeşler bugün inşallah burada bırakalım. Allah Azze ve Celle izin verirse cuma akşamı sohbetimiz yine olacak sorusu olan olursa odadayım inşallah. Selamun aleyküm.